al rahim, Malki Yawmiddin. Alhamdulillahi, hamdan kethiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibb rubbuna, yardaa. Allahumma, laka alhamdu kulluhu. Wala ka alshukru kulluhu. Wa ilayka yurja'u alamru kulluhu. Ala niyetuhu Fahelun ante an tuebed, fahelun ante an tuehmed, wa anta ala kulli sheen qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiika Muhammadin wa ala alihi wa sabbihij ajamain. Ama bate. Yijarabbimiz Allah Subhanahu wa Taala. Ya Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. İmam Muhammed ibn-i abdilvahab rahimahullah'ın tevhidinden okumaya devam edeceğiz. Bugün inşallah eğer muvaffak olabilirsek peş peşe üç babı kısa basit taliklerle okuyup bitireceğiz. York İmam Muhammed İbn Abdülvehab rahimehullah. Babu ma e fi't-tateyyur. hakkında varid olan şeylerle ilgili bab. Tatayyur veya tiyara. Daha önce sihirle ilgili derslerde işaret edilmiş, kendisiyle ilgili müstakil bir bab gelecek denilmişti. Tatayyur tiyara insanın Gördüğü veya işittiği bir şeyle veya bir nesne ile veya bir zaman ile veya bir yer parçası ile uğursuzluk itikadına kapılması demek. Buna tatayür deniliyor. Bir sese, gördüğü bir şeye, içinde bulunduğu bir yere, bir mekana veya bir zamana uğursuzluk izafe etmesi, onda uğursuzluk olduğuna itikad etmesi demek. Bunun ismi Tatayür. Buna tatayır denilmiş veya Tıya denilmiş. Cahiliye Araplarında bu uğursuzluk itikadının aslı esası kuşlarla ilgili uğursuzluk veya uğurluluk falı baktıkları için. Tayyur biliyorsunuz kuş demek. Daha önce zikri geçmişti. Onlardan birisi bir işe azmettiği zaman, bir sefere çıkacağı zaman, bir iş yapacağı zaman kuşlar ile tıyara. Tatayyur yapardı, kuşları salarlardı veya kuşları kaçırırlardı. Eğer sağ tarafa doğru kaçarsa ona şöyle bir anlam yükler, sol tarafa doğru kaçarsa başka bir anlam yüklerlerdi. Bu işi galiben kuşlar sebebiyle yaptıkları için bu işe tıyara denilmiş. Buna tıyara ve tatayyur denilmiş. İsmini kuşlardan almış ancak mesela kuşlarla sınırlı değil. Veya herhangi başka bir şeyle Gördüğü bir kötülük ile Veya duyduğu bir kötü ses ile Bazı zamanlarla, bazı olaylarla, bazı eylemlerle Bunlarda uğursuzluk olduğu vehmine kapılmak işi İşte bu tatayyur ve tıyara denilen şey Bu bapta da İmam Rahimullah Bunun ile alakalı varit olan şeylerden bahsedecek Diyor ki ve kavlillahi teala Öncelikle tıyara ile alakalı iki ayeti kerime zikretmiş. Ve kavlillahi teala, Allah teala'nın şu buyuruğu. Elâ ma tâiruhum indallah. İyi bilin ki, dikkat edin ki, onların uğursuzlukları veya onlara gelen uğursuzluklar ya da onların başlarına gelen şeyler onların bahtları, onların nasipleri, onların uğursuzlukları Allah, Allah katındandır. Ancak onların çoğu, çoğu bunu bilmezler. Yüce Allah tebareke ve teala onların uğursuzlukları veya onların nasipleri diye burada bu ta'ir kelimesini kullanmış. Zira bu sözün sahibi Musa a.s.'in kavmidir. Firavun'un kavmi. Musa onlara geldiği zaman diyor ki ayet-i başında se ida hasenetu, onların başına bir iyilik geldiği zaman, bir nimete kavuştukları zaman, kalulene hadihi derlerdi ki, bu bizimdir. Biz bunu hak ediyoruz. Bu nimet bize hak ettiğimiz için geldi. O intusibhum etun, kendilerine bir kötülük, bir musibet, yağmur yağmaması, kıtlık olması, kuraklık olması gibi. Bir şey başlarına geldiği zaman yattayru bi Musa ve Musa ve onun yanındakilerle, onun yanındakileri uğursuz saydılar. Allah Teala ve Teala diyor ki, sıravun kavmiyle alakalı. Kendilerine bir iyilik geldiği zaman, bir nimet isabet ettiği zaman, bunu zaten hak etmiştik derler. Başlarına bir kötülük, bir musibet geldiği zaman ise bu musibeti Musa aleyhisselatu vesselama ve onun yanındaki ona iman etmiş müminlere izafe eder. Bu onların uğursuzluğundandır derlerdi. Allah bu ayet-i kerimede onlara cevaben diyor ki Ela dikkat edin gözünüzü açın. İnnemâ ta'iruhum indallah. Onların başına gelen bu uğursuzluk. Veya onlara isabet eden bu şey, onların bu nasipleri. Onlar Musa ve yanındakileri uğursuz saydıkları için Denilmiş onların bu fiillerinden Bunun, on, Uğursuzluğu onlara nispet ediyorlardı Allah Onların icra ettiği amelin ismiyle Onlara cevap veriyor Musa'yı ve yanındakilere uğursuz say, sayıyorlardı Halbuki o uğursuzluk Yani hakikatte Allah'ın onlara Takdir ettiği bu şey Allah'ın yanından Allah'ın katındandı Ancak onların çoğu bunu bilmezler İkinci ayeti kerime üce Allah'ın Yasin Suresi'ndeki şu buyruğu "Kalu tairukum ma'akum." Yasin Suresi'nde biliyorsunuz iki kişi, iki uyarıcı kavme gelmişti. Onlar dediler ki "Kalu inna tatayyarna bikum." Biz sizden uğursuzluk kapıyoruz. Siz bizim uğrumuzu kaçırıyorsunuz. Sizin bize uğursuzluk getirdiğinize itikad ediyoruz dediler. Kalu, inna teta, bikum. Le inlem tentahu, bu tuntisiburakmastans. Janallahada yani aveti. Le inlem tentahu, le nerju mannekum, sizitah sizi ja jazz, wale minna a drabun <tik> ve bizim elimizden size, acı verici bir azap dokunacak onlar bu rabu, bu elçilere böyle söylediler bu iki jo kişiye böyle söylediler Onlar da onlara cevaben dedi ki kalu dediler ki tâirukum me'akum Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraber. Yani esas uğursuzluk sizin kendinizdedir. Başınıza gelen bu musibetler, bu belalar bizim uğursuzluğumuz sebebiyle değil sizin ellerinizle işledikleriniz sebebiyle. Sizdeki batıl itikatlar ve yanlış ameller sebebiyledir. Bütün bunlar yani sebebi Siz kendiniz de arayın. İmam rahimehullah bu iki ayeti burada serd etmiş, zikretmiş. Bu uğursuzluk izafesi işini bazı şeyleri, kişileri, kimseleri uğursuz sayma işinin müşriklerin, cahiliye müşriklerinin bir işi, bir adeti olduğunu beyan etmek için. İşte burada gördük. Firavun'un kavminde Yasin Suresi'nde geçen bu hadisede aynı şekilde Salih Aleyhisselatu vesselam'ın kavmindeki kimseler de ona şöyle dediler: "Kalu tayyirna bike Seni ve senin yanında olanları uğursuz sayıyoruz. Uğursuzluğumuz senin yüzündendir ve senin yanındakiler yanındakiler yüzündendir." dediler. Yani bu müşriklerin galiben adeti böyleydi. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Kureş'te öyle söyledi. Diyor ki: "Rabbimiz ve in tusibuhum Onlara bir iyilik dokunduğu zaman, kendilerine bir iyilik geldiği zaman, yakulu hadihi min indilla derler ki bu Allah katındandır. Kendilerine bir nimet geldiği zaman, bir ihsan ulaştığı zaman, derler ki bu Allah katındandır. Wa in tusibuhum seyyietun. başlarına bir kötülük geldiği zaman, bir bela musibet geldiği zaman, yakulu hadihi min indik derler ki bu senin katındandır. Bu sen bu senin yüzündendir. Başımıza gelen bu kötülük sen, senden dolayı, senin yüzünden başımıza geldi derler. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitabı. Kul kullun min indillah. De ki bunların hepsi Allah'ın katındandır. Allah tebareke ve teala'nın Onun dilemesiyledir, Onun yaratması iledir. Yani İmam Rahimehullah'ın burada bu ayetleri serdetmesi bu tatayür işinin yani uğursuzluk sayıma, uğursuzluğa itikad etmeye ve uğursuzluğu bazı şeylere izafe etme işinin, cahiliye müşriklerinin bir ahlakı, onların bir inanç, itikad şekli olduğunu beyan etmek istiyor. O yüzden bu bağı bu, ayet, bu ayetlerin zikriyle başlamış. Diyor ki ondan sonra, An Ebu Hureyre'e radıyallahu anhu, enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun yaptığı rivayette, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Kale dedi ki La adwa, ve la tiyara ve la hammete ve la Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la adwa." Adua yoktur. Adwa diye bir şey yoktur. Adwa hastalığın bir yerden başka bir yere intikal etmesi, bulaşması demek. Birisinden diğerine hastalığın geçmesi demek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada diyor ki La adva. Yani hastalığın bulaşması, hastalığın geçmesi diye bir şey yok. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü bizim idraklerimizce, bizim fehmimizce anlaşılması biraz müşkil. Bu, ay, bu lafzın, bu hadisin manasıyla alakalı ilim ehlin ara, arasında da çok farklı meşrepler, çok farklı mezhepler ortaya çıkmış. Farklı farklı açıklamalar yapmışlar. Kimisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünde kastettiği mananın hakiki bir şekilde gerçek olarak sahih ve sabit olduğunu, yani bir kimseden diğer bir kimseye hastalığın bulaşması diye bir şey olmadığını söylemişler. Ancak bu sözün karşısında hastalığın bir yerden diğer yere intikal edeceğine delalet eden başka hadisler de var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Lâ yûridu mumridun ala, ala musih. Yanında hasta develeri olanlar, yani develeri hasta olan kimseler, onları götürüp de sağlıklı develerin yanında gütmesinler. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki, firra minel meczumi kemâ min minel esed. Aslandan kaçtığın gibi cüzdamlıdan kaç. Cüzdam hastalığı biliyorsunuz. Bir cilt hastalığıyla bulaşıyor. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih olarak sabit olduğuna göre veba hastalığı hakkında diyor ki men semi'a bihi fi ardin felâ yakdumu aleyhi kim bir yerde bu hastalığın bu vebanın olduğunu duyarsa oraya gitmesin. Bütün bu hadislerin delalet ettiği şey sanki Allah tebâreke ve teâlâ'nın izniyle Hastalığın hasta olandan olmayana intikal etmesi şeklindedir. Öyleyse burada bu hadiste zikidi geçen hastalığın bulaşması diye bir, söz, bir şey yoktur buyruğunu zahirine göre anlamak işte bundan dolayı müşkil oluyor. Bazı alimler de demişler ki burada nesih söz konusudur. Yani bu ikinci hadisler hastalığın bulaşacağına delalet eden bu hadisler öbürünü neshetmiştir. Bu uzak bir ihtimal. İlim ehlinden bazıları demişler ki hastalığın bulaşması diye bir şey yoktur. Evet bu hadis sahih. Ve zahiri üzerindedir. Hastalık birinden diğerine geçmez. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hasta olanlardan uzak durmaya yönelik bu işatları ne anlama geliyor? Demişler ki bu şu anlama geliyor. Eğer birisi hasta olan birisinin mesela meczumluğun cüzzamlının yerine gider Veya bir vebalının yanına gider. Sonra Allah'ın takdiriyle o kimsenin de o hastalığa yakalanması takdir olursa olabilir ki kendisini hastalığın bulaşmasını e, kendisinin hasta olmasını bulaşmaya yorar da böyle bir fasit itikada kapılabilir. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani aslında ondan bulaşmaz hastalık. E peki neden yanına gitmek yasaklanmış? Şundan dolayı yasaklanmış. Eğer yanına gider de bu kimse Sonra tesadüfen yani ondan bulaşmayla ilgili değil de kendiliğinden o hastaya yakalanması takdir edilir de o hastalığa yakalanırsa kalbinde sanki hastalık bulaştı diye bir itikat oluşabilir ve böylece yanlış bir itikada sahip olmuş olur. Kimisi de böyle söylemiş. Hakikatte kardeşlerin bu izahların, bu cem şekillerinin hiçbirisi sadra ifade değil. Hiçbirisi ikna edecek kişiyi bu iki hadisler bu, bu hadisler arasındaki bu anlaşılması güç şeyi çözecek durumda değil. Allah en doğrusunu bilir. En doğru yaklaşım şöyle olur. Hastalığın bulaşması diye bir şey yoktur. Yani cahiliye müşriklerinin zannettiği gibi hastalık kendi kendine geçen bir şey değildir. Hastalık kendi kendine müessir olan bir şey değildir. Ancak Allah tebareke ve teala'nın izniyle bir başkasına geçmesi mümkündür. Ve vakit Bunun biz vaki olduğunu zaten vakada biliyoruz. Hastalığın bir kimseden diğerine geçtiğini. Peki burada anlatılmak istenilen şey ne? Burada anlatılmak istenilen hastalığın bulaşması, sebeplerin yeryüzünde icra etmesi manasındadır. Yani Allah tebareke ve teala bunu hakikatte takdir eder. Ancak ikinci kişinin hasta olmasına, birinci kişinin hasta olması sadece sebeptir, müessir değil. Yoksa cahiliyedekilerin itikad ettiği gibi böyle söylüyor alimler. Cahiliyedekilerin itikad ettiği gibi hastalığın kendi kendisine geçmesi diye bir şey yoktur. La <gülüyor> adwa Hastalığın geçmesi diye bir şey yoktur. Ve <gülüyor> la Bizim babımızla ilgili olan bölüm burası. Tıyara diye de bir şey yoktur. Yani uğursuzluk diye de bir şey yoktur. Veya uğursuzluk diye de bir şey yapmayın. Duyduğunuz bir sesin gördüğünüz bir görüntünün içinde bulunduğunuz zamanın sizin yapmayı azmettiğiniz işin akıbetinin şerli olacağı ile hiçbir münasebeti yoktur çünkü cahiliye arapları böyle yapıyorlar bizim aramızda da müslüman toplumlar arasında da her zamanda bu yaygın bir şekilde uygulana gelmiş bizde bile hala bazı şeyleri bazı sesleri görüntüleri zamanları Uğursuz saymak diye bir şey var. Baykuş ökmesi nedir? Uğursuzdur, uğursuzluk getirir. İşte ne bileyim merdivenin altından geçmek uğursuzluk getirir. Hatta bütün dünyada bugün bazı sayılar uğursuz kabul edilmiş. 13 sayısı diyorlar uğursuz. Büyük büyük insanlar, koca koca kurumlar büyük otellerde bile 13 numaralı oda koymamışlar mesela. Bu uğursuzluk itikadından dolayı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözde bunu ediyor Yani böyle uğursuzluk diye bir şey yoktur. Böyle şeylerin sizin yapacağınız amellerin akıbetine kötü tesir etmesi bu mümkün değildir. Allah Tebarek ve Teala'nın takdirine itimat etmemedir. Allah hakkında su izan beslemektir. Ve Allah'a olan tevekkülün kıtlığından, azlığından kaynaklanır. Uğursuzluk itikadının tevhid meseleleri, tevhid babları arasında işlenilmesinin irade edilmesinin gerekçesi de bu. Çünkü bir şeyde uğursuzluk olduğuna inanan kimse, o uğursuzluktan dolayı yapmayı azmettiği işten geri dönen kimse bu yaptığı işle Allah tebareke ve teala hakkında su izamda bulunmuş demektir. Belki hatırlayacaksınız. Sebepleri anlatırken sebeplerin kısımlarından bahsederken Allah tebareke ve taala Kevnen, sebep olarak takdir etmediği bir şeyi sebepmiş gibi görmenin ne olduğunu söyledik? Şirk olduğunu, küçük şirk olduğunu söyledik. Böyle bir tatayür itikadına, uğursuzluk itikadına sahip olan kimse de azmettiği bir işten işittiği baykus, baykuş ötmesiyle geri dönerek aslında ne yapmış oluyor? O baykuş sesini veya o gördüğü şeyi mesela yola çıkıyor bir de bakıyor kara kedi görmüş kara kedi çok meşhur değil mi bizim ülkemizde evet. kara kedi görmek çok meşhur hatta bununla alakalı bazı ritüeller de icat edilmiş biz çocukluğumuzda şöyle yapıyorduk artık nereden öğrendiysek kara kedi gördüğümüz zaman saçımızı veya kulağımızı çekiyorduk ta ki bir, bir kuş görene kadar bir kuş gördüğümüz zaman artık onun uğursuzluğu bozulmuş oluyordu bunu bırakabiliyorduk yani bunlar çocuklar arasında halkımız arasında yaygın olan şeyler. Böyle yapan bir kimse o duyduğu sesin veya gördüğü şeyin yapacağı işin akıbetine kötü tesir edecek bir sebep olduğuna itikad etmiş olur. Sebep olmayan bir şeyin sebep olduğuna itikad etmek de nedir? Küçük şirktendir. Kişinin tevekkülünün azlığından ve Allah ve teala hakkında suizan beslemektir. Kötü zan beslemektir. La adva Hastalık bulaşması yoktur. Uğursuzluk diye bir şey yoktur. Diyor ki Hame <gülüyor> diye de bir şey yoktur. Hame de kardeşlerin baykuş. Baykuş diye bir şey yoktur. Yani baykuş diye bir şey var aslında. Burada, burada nef yedilen şey ne? Yani baykuşun kötü talih getireceği diye bir şey yoktur. Baykuş uğursuzluğa sebep olur diye bir şey yoktur. Vela safar. Safar diye de bir şey yok. Bunun da şerhleri, izahları arasında Allah'ın doğrusunu bilir en karip, en yakın olanı sefer ayını uğursuzluk sayma, sefer ayında uğursuzluk diye bir şey yoktur. Sefer biliyorsunuz arabi, kameri aylardan bir ay. Cahiliye Arapları sefer ayının uğursuz olduğuna itikad ediyorlarmış. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunda nefiy ediyor. Bu itikat da bugün Müslümanlar arasında var. Hatta bununla alakalı hadisler uydurmuşlar. Yakın zamanda gördüm. Bir cemaat mensupları safer ayı geldi. Şu kadar zikri duayı arttıralım. Çünkü bu ay uğursuzluk ayıdır diye kendi aralarında mesajlaşıyor. Safer uğursuzluk ayıdır inancı. Hala Müslümanlar arasında devam ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu nefiy ediyor. La safer. Safer de diye bir şey yoktur. Yani safer ayının uğursuz olması diye bir şey yoktur. Zira safer Allah'ın diğer aylarından bir aydır. Baykuş Allah Tebarek ve Teala'nın yarattığı diğer kuşlardan bir kuştur. Duyacağınız bir ses, göreceğiniz bir şey. Merdiven altından geçmek, kara kedi görmek. insanın yola çıktığı zaman önünde bir kaza cereyan etmesi. Artık insanlar her neyi uğursuz sayıyorlarsa bunlar Allah'ın sair halkından bir şeydir. Sizin azmettiğiniz işin akıbetiyle alakalı bunun adına bir tesirleri olması söz konusu olamaz. Ahracahu. Bu hadisi Bukhari ve Müslim takric etmiş, rivayet etmiştir. Ne deniyordu? Hastalık bulaşması diye bir şey yoktur. İzah etmeye çalıştık. İçimizde kalan sıkıntıyla beraber. Uğursuzluk diye bir şey yoktur. Baykuşun uğursuz olması diye bir şey yoktur. Ve sefer ayında uğursuzluk diye bir şey yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluğun bunlarda olmadığını bunları hasretmek kastıyla söylememiş. Neden bunları zikretmiş? O zaman da cari olan uğursuzluk itikatları bunlar hakkında olduğu için. Yoksa biz bunların yerine bir sürü daha şey ilave edip söyleyebiliriz. Diyor ki Zade Muslimun bu hadise Müslüm de şunu ziyade etti وَلَا نَوْعَ نَوْ diye de bir şey yoktur. نَوْ Kardeşlerim, yıldızların yörüngeleri demek. Yıldızların yörüngeleri, eğer yetişebilirsek bugün okuyacağız onunla alakalı babı. Araplar, yağmurun yağmasını, cahiliye Arapları, yağmurun yağmasını bazı yıldızların yörüngelerinden doğmalarına bağlıyorlardı. Kendilerine gelen bu nimeti, Allah'ın fazlı ve rahmeti olan, ihsanı olan bu yağmur nimetini, Bazı yıldızların doğmasına bağlıyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada onu nef ediyor. Bununla alakalı müstakil bir Rabb. İnşallah okuyabilirsek gelecek. Vela nev'e Vela gavul. Gavul diye de bir şey yoktur. Gavul da bizim Türkçemize de geçmiş. Eski Türkçe'de kullanılıyordu. Gul yabani deniliyordu. Bizde gul yabani diye geçmiş. İşte gavul budur. Nedir gul yabani? Yani öcü değil mi? Öcü. Öcü diye de bir şey yoktur. yabani diye bir şey yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste bizim konumuz ile alakalı olan tıyarayı yani uğursuzluk itikadını nef ediyor. Ardından da kendisinde uğursuzluk olduğuna itikad edilen iki şeyi de. Birisi zaman olarak birisi de bir zat olarak muayyen bir şey olarak Safer ayında ve baykuş kuşunda uğursuzluk olduğunu nefh ediyor. Yine Bukhari ve Müslim Enes radıyallahu anhu'dan yaptığı rivayette o şöyle demiş. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sellem. La adva ve la tiyara Hastalık bulaşması diye bir şey yoktur. Yani kendiliğinden uğursuzluk diye bir şey yoktur. Ve ardından dedi ki: el Ancak fal benim hoşuma gider." "Yurucibuni el Fal benim hoşuma gider." "Kalu" dediler ki: "Ve, fa Ve fa fal, nedir?" dediler. "Kale el kelimetut tayyibatu. Güzel sözdür dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki uğursuzluk diye bir şey yoktur. Ancak fal vardır. Fal benim hoşuma gider. Peki fal nedir ya Resulallah? Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki fal güzel sözdür. Böyle size tercüme ettim. Bir nükte, bir tarifi aktaracağım çünkü. Hadislerin tercümelerinden okuyup onlarla amel edeceklerini alimlere dönme ihtiyacı duymadan onlardan kendileri anlamlar çıkaracaklarını iddia eden, taifeye mensup bir kişiden, kahve falı bakmak caizdir dediğini duydum. Diyor ki kahve falına bakmak caiz. Ya o nasıl caizdir? Diyor ki çünkü hadis var, sahih Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gidermiş fal, falla güzel sözmüş. Yani sen kahve, kahveye alsan içine bakarak, sana üç vakte kadar kısmet çıkacak, şöyle nimet gelecek, şöyle iş bulacaksın diye, adama güzel sözler söylesen, Bak bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna giden bir şeymiş dedi. Bizdeki fal kelimesi buradaki feellen alınmış. Evet doğru. Ancak fel demek fal demek değil. Bir kimsenin uğursuzluğun zıttı demek. Fal. Uğursuzluğun zıttı uğurluluk demiyoruz da. iyimsel olmak diyoruz. Bir şey hakkında tefaül etmek, tefaül yapmak. Yani hayra yormak demek. Hayra yormak demek. İnsanın duyduğu bir şeyden, gördüğü bir şeyden, birisinin isminden yola çıkarak tefavül etmesi. Yani bilmiyorum münasip mi Türkçesi. Tam karşılığı sanki iyimsellik yapması demek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna giderdi. Şimdi örneği verince anlayacaksınız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye anlaşmasında anlaşmayı yapmaya Süheyl İbni Amr geldi. Süheyl. Süheyl, Arapçada sehil kelimesinin ismi tasgiridir. Yani kolaycık demek. Kolayla ilgili bir şey. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, heh Süheyl geliyor, işimiz kolay olacak. İşte tefaül budur. Hakikatte adamın isminin olması olmasıyla işinin kolay olması arasında bir bağ yok. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oradan hareketle bu isme sahip adamın gelmesini haylıyordu. Dedik ki, سيara tatayuriitik itikadında, teşahhum yani uğursuzluk saymada Allah'a karşı bir suizan vardır. O yüzden bu mahzur Peki tefaulda ne var Allah'a karşı? Füsnüzan var. Hakikatte bunlar arasında bir ilgi olmayabilir. Ancak nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna giderdi de böyle söyler. Bunda bir mahzur yok. Bu kişiyi, bu kişinin Allah'a olan üstüzanlığını gösterir. Allah'a üstüzan zan ettirir ve kişiyi yapacağı işte ona biraz daha Heyecan kazandırır. Ona biraz daha neşat. Yani onu daha böyle dinç, aktif olmasını sağlar. Bütün bu anlamlar içerisinde hiçbir mahzuru olmayan şeyler. Ancak şu şartla. Kişi yapacağı işe azmettikten sonra. Bir şey yapmaya karar verdikten sonra. Böyle bir şeyle tefauh edebilir. Yoksa yapmaya tereddüt. Mesela hiç böyle bir şey aklında yoktu. Sadece duyduğu bu. İsim yüzünden veya duyduğu ses yüzünden, gördüğü bir şey yüzünden hareket ederse aynı şekilde bu şeyin de işin akıbetine tesir edeceğine itikad etmiş. Olur. Birisi geldi mesela kızımızı istedi. Baktık düzgün, sağ, muttaki birisi. Kızımızı vermeye niyetlendik, azmettik. Bir de sorduk ki ismi Salih'miş. Orada inşallah ismi gibi Salih'tir demek işte tefaül bu. İnşallah ismi gibi salihtir demek. işte tefaül bu. İyimser olma. Bu bizim çok çokça kullanılan bir şey. Araplarda da kullanılıyormuş. Geçen sihirle alakalı derste geçti. Kendisine sihir yapılmış adamda adamdan ne diye bahsediyorlardı? Kendisinde tıp olan adam. Tıp yani tıp nedir aslında hakikatte? Hastalığı tedaviye yönelik bir şey. Hastalığa Hastalığa tedavi anlamına gelen bir anlam bir kelimeyle isimlendirmişler. Dedik ki bu bizde de kullanılıyor. Biz de hastalandığımız, grip olduğumuz zaman şifayı kaptık diyoruz. Şifayı kaptık diyoruz. Yani hastalandığı, hastalandık demek yerine bunu şifa tabir edilen bir sözle kullanıyor. ve işte tefaül yaparak yani bu hastalığın geçmesini umar. Bu merdivene Araplar süllem demişler. Merdivenin ismi süllem. Merdivene süllem demişler tefaül ederek. Yani buna çıkarken aman bir kaza çıkmasın, selamette olunsun diye. Bu yani çokça kullanılan bir şey. Bu inşallah mahsulü değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna giden fal işte bu faldır. Yoksa içtiğimiz kahvenin ar arda kalan izlerine bakıp sana üç vakte kadar şöyle bir kısmet var demek değil. Bu da böyle bir tarif olsun. <gülüyor> Diyor ki وَلِيَ بِي دَوُودَ بِسَنَدٍ sahihin عَنْ عُرْوَ İbn Amir Ebu Davudun sahih bir senetle Urve İbni Amir'den yaptığı rivayette. Elinizdeki nushalarda ukbe yazıyor olabilir. Doğrusu Urve. Doğrusu Urve. Urve İbni Amir'den Kale Dedi ki Zukirati tiyaratu Rinde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında tiyara zekredin. Tatayyür. Yani uğurluluk ve uğursuzluk sayma itikadı. Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ahsenuhel fe'lu Bunların en güzeli Fe'ldir yani tefaul etmektir Hayra yormaktır İyimser olmaktır Allah tebareke ve teala hakkında Hüsnü zanda bulunmaktır Sonra dedi ki Vela teruddü muslimen Tiyara Yani uğursuzluk sayma itikadı Uğursuzluk itikadı Müslümanı yolundan alıkoymaz Burası önemli bir zabıt, önemli bir kayıt. Uğursuzluk itikadının kişiyi mahzura götürmesi, onu harama düşürmesi, hatta şirke düşürmesi bu kayda bağlı. Hangi kayıt o? Kişiyi yolundan alıkoymak kaydına. Yoksa babın sonunda zikredilecek. Deniliyor ki hiç kimse yok ki içerisinde böyle hisler bulabilir, içerisinde böyle duygular bulabilir. Aklına böyle bir şey esebilir, gelebilir. Acaba bu işin sonu hayır değil mi? Çünkü böyle bir şey başıma geldi diye. Kişinin aklına böyle gelmesi, içine böyle gelmesi bu burada zikri geçen, haram olan, küçük şirk olan tıyara değil. Ne zaman bu iş mahzura giler? Kişiyi yolundan alıkoyduğu zaman. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La teruddü muslimen Bu uğursuzluk işi, uğursuzluk itikadı, uğursuzluk olacağı Düşüncesi Evet belki aklına gelebilir Ancak Müslüman'ın yolundan alıkoymaz Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> Sizden biriniz Bu cinsten Hoşuna gitmeyen bir şey görürse Hoşuna gitmeyen bir şey gördü Baykuş gördü Önünden topal kedi geçti Araba kaza yaptı Başka bunlar yani aklıma şimdi gelmiyor. Hepiniz biliyorsunuz. Böyle kendisini rahatsız eden bir şey gördüğü zaman o işe başvuru işe kalkışınca azmadınca fal yakul desin ki Allahumma la yati bil hasanati illa ente. Allahım güzellikleri iyilikleri ancak sen getirirsin. İyilikler iyiliklerin gelmesi ancak senin getirmenle olur. Kötülükleri def etmek de ancak senin elindedir. Kötülükleri de ancak ve ancak sen def edersin. Tiyara neydi? Uursuzluğa Kötü bir şey gördün aklına geliverdin. Acaba işim rast gitmeyecek mi diye. Bu nedir Allah hakkında? Bir suizandır dedik. Kişinin tevekkülünün azlığındandır dedik. Peki bu nasıl tedavi edilecek şimdi bu, bu gelen esinti? İçimizde öyle veya böyle bulabileceğimiz bu hastalıklı düşünce nasıl gidecek? Allah Tebareke ve Teala hakkındaki itikadı tecdid ederek. Allah'ın mutlak tasarruf sahibi olduğunu, kulları üzerinde dilediği gibi hükmettiğini, dilediği şeyleri icra ettiğini, iyiliği verenin o olduğunu, kötülüğü defedenin sadece ve sadece o olduğunu bu itikadını yapmak tecdid etmek. Onunla ilgili Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğretmiş. Demiş, demiş ki böyle bir şey gören desin ki ya Rabbi iyilikleri ancak sen getirirsin. Kötülükleri ancak sen de Yani bu gördüğüm şeyin benim başıma bir şey gelmesiyle bir ilişkisi yok. Evet insan olduğum için, aciz olduğum için şeytan damarlarında geziyor. Kulağıma bazı şeyler fısıldıyor. Yetiştiğim ortamda, yetiştiğim yörede böyle şeyler, böyle telkinler altında büyüdüğüm için... Aklıma böyle şeyler gelebiliyor. Ama ya Rabbi ben tekrar ediyorum. Seninle olan ahdimi yeniliyorum ve diyorum ki benim başıma senin dilediğinden başka bir hayır gelmez. Bana gelecek olan kötülüğü ise ancak sen defedebilirsin. Böyle desin. Wala havle ve la kuvvete illa Senden başka haul ve kuvvet yoktur desin. Wala havle ve la kuvvete illa bik. La havle Havul, tahavvulden geliyor. Yani bir halden bir hale geçmek. Bir durumdan bir duruma intikal etmek. Yaşadığımız bu hayat, içinde yaptığımız her şeyle, harekatımızla, sekenatımızla, susmamızla, konuşmamızla, yaptığımız ve yapmadığımız her şeyimiz, hakikatte bir halden başka bir hale tahavül etmektir. Yani bu zaman içerisinde, Biz tahavül edip dönüp duruyoruz. La havle dediğimiz zaman yani ya Rabbi senin evirip çevirmenden senin ahvali ondan ona, ondan ona değiştirmenden, tahavül etmenden başka bir şey yoktur. Yani bütün bunlar ancak senin elinde oluyor. La havle bu demek. Ve la kuvvete senden başka bir kuvvet, kudret yoktur demek. La havle ve la kuvvete illa bik. La havle ve la kuvvete illa billah. Kardeşlerim, çok azim, çok büyük bir söz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, size cennet hazinelerinden bir hazine haber vereyim mi? La havle ve la kuvvete illa billah. Cennet hazinelerinden bir hazinedir. La havle ve la kuvvete illa billah. Tenbih olsun. Kişinin canı sıkıldığı zaman, sinirlendiği, kızdığı zaman, böyle üzüldüğü zaman söyleyeceği bir söz değil. Bu söz bir istihane cümlesidir. İstihane sözü. Allah'tan yardım istemez hadedinde. Aciziyetini görüp, acziyetini itiraf ederek Allah'ın havline ve kuvvetine iltica etmez hadedinde. Söylenilen Allah'ın rububiyetinden istiane yapma sözüdür. Yoksa bir şeye kızdın, bir şeye sinirlendin. La havle ve la kuvvete. Bu doğru kullanım değil. La havle ve la kuvvete illa billah. Kişinin bir şey yapacağı zaman, hazmettiği zaman, zorlukla karşılaştığı zaman Allah'ın rububiyetinden istiâne yapma, yardım istemek için söyleyeceği bir söz. Ve lehü min hadis-i İbn Mes'ud merfuan. Yine ondan yani Ebû Davud'dan İbn Mes'ud radıyallahu anhun'un hadisinden merfu olarak. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü olarak şöyle buyurmuş. Et-tıyâretu şirkun. Et-tıyâretu şirkun. At şirk. Tiyara şirktir. Uursuzluk itikadı şirktir. Uursuzluğa inanmak şirktir. Şirktir çünkü Allah tebareke ve teala'dan başka hatta konuyla sebep olma cihetinden dahi ilişkisi olmayan bir şeyi o konuya sebep yapıp o konu hakkında bizim kararımıza tesir ettirecek duruma getiriyoruz. Teşavvum yaparak, uğursuzluğa etikad ederek. Yani Allah Tebareke ve Teala takdir ediyor. Allah evet takdir eder. Takdir ettiği şeyleri bazı sebeplere bağlı. Bu bizim kendisini uğursuz sayarak yolumuzdan döndüğümüz şey, Allah'ın o konuya sebep bile yapmadığı bir şey. Bu babtaki kaidemiz neydi? Allah'ın kevnen, sebep olarak kılmadığı bir şeyi sebep ittikaz edinmek küçük şirptir. Tıyaranın şirk olmasının vecihi bu. Diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّمْ Ancak Allah bu itikadı tevekkül ile gider. İçinde böyle bir şey bulabiliriz. Peki nasıl nefedeceksin bunu? Allah'a tevekkül ederek. Allah'a itimat ederek. Allah'ın Rab'liğine, rububiyetine olan inancını, deminki zikre geçen duada söylenildiği gibi, tecdid ederek, yenileyerek Allah ile aramdaki ahdi sağlamlaştırarak. Tevekkül ederek. Allah'a itimat ederek. Bu işin, bu gördüğüm şeyin, duyduğum şeyin, benim yapacağım işte bilgisi ilgisi yok ki. Benim başıma ancak Allah'ın bana takdir ettiği gelir. Allah'ın takdir ettiğinden başkası bana gelmez. Değil, Bu iş bir sebep bile olmuş olsaydı. Sebepler dairesinde dahi bütün ümmet sana bir fayda vermek için bir araya gelseler Allah'ın sana yazdığından başka bir şeyle sana fayda veremezler. Bütün ümmet sana bir zarar vermek için bir araya gelseler Allah'ın sana yazdığından başka bir şeyle sana zarar veremezler. Onların fayda ve zarar için bir araya gelmeleri hakikatte sana faydanın ve zararın isabet etmesi için çok kuvvetli bir sebep değil mi? Evet çok kuvvetli bir sebep. Çok kuvvetli bir sebep olduğu halde bile kişiye vacip olan Allah'a tevekkül etmekse sebep olma cihetiyle adı bile geçmeyecek olan bir şeyde kişinin Allah'a tevekkül etmesi bu vehmi olan şeyi def etmesine büyük ölçüde yardımcı. Ravahu Abu Davud'a ve Tirmizi ve Sahahahu. Bunu da Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiş ve Tirmizi hadisin sahih olduğunu beyan etmiş. Ve ca'ale ahirahu min kavli ibni mes'udu ve hadisin sonunu İbn Mes'ud'un sözünden saymış. Hadisin sonu yani ancak Allah bunu tevekkülle tevekkül ile giderir kısmı. Bu kısım İbn Mes'ud Mes'ud'un Mes sözü olarak yani mevkuf olaraktır demiş. Veli Ahmed'den hadis-i İbn Amr. İmam Ahmed'in Abdullah İbn Amr radıyallahu anhuma'nın hadisinden aktardığına göre denilmiş ki: "Men reddethu tıyaratun hacetihi" Kimi uğursuzluk itikadı yapacağı işinden, hacetinden alıkoyarsa. İşte bu mezmum olan, haram olan, şirk olan uğursuzluk itikadının zabıtı bu. Bununla kayıtlı mesele yani. İçinde bu varsa o zaman deriz ki bu haramdır ve şirk. Eğer içinde bu yoksa o zaman mesele başka. Kim İçinde bulduğu bu uğursuzluk itikadı onu yolundan alıkoyarsa, ihtiyacından alıkoyarsa evinden çıktın, işine gidiyordun, bir ticaret anlaşması yapmaya gidiyordun, bir kız istemeye gidiyordun, önünden topalı bir kedi geçti Veya bir ses duydun, başka iki kişi konuşurken bir ses duyurdun. Yok yok bu işte bir hayır yok dediler mesela kendi aralarında konuşuyorlardı. Oluyor değil mi böyle? Oluyor. İşte kim bu itikat böyle duyduğu bir şeyden dolayı bu ihtiyacından geri dönerse bu işinden bu duyduğu şey onu alıkoyarsa fakat eşreka İşte bu kimse şirk koşmuş olur. Yani şirk olan tatayı, uğursuzluk itikadı ancak kişiyi yolundan döndürdüğü zaman geçerlidir. Yok döndüğümezse geçerli değil. Aklında bulursa da aklına gelirse ne yapacak? Onu tevekkülle Def edecek. Allah Tebareke ve Teala'ya olan itikadını yenileyerek onu def edecek. Kalu <gülüyor> dediler ki Feme keffaratu delik. Peki bunun kefareti nedir? İçimizde böyle bir şey buluyoruz. Bu işten bizi alıkoyacak gibi oluyor. Bazen alıkoyuyor. Bazen alıkoymuyor da mesela tevhid ehli olduğumuz için, selefi olduğumuz için alıkoymuyor, işe devam ediyoruz ama buradan böyle oyup duruyor. Yahu acaba mı? Acaba bir sıkıntı olur mu? Cık. Ya küçük çıkmış aslında. Bir gelim mi dönseydik? <gülüyor> bu da bu da mezm. Bu da kanamış. Peki bunun kefareti ne? Kale bunun kefaretisidir. En takule şöyle demendir. Allahumme la hayra illa hayruk. Allah'ım senin vereceğin hayırdan başka bir hayır yoktur. Ve la tayra illa tayruk. Az ben onu kafiyetim. Allahumme la hayra illa hayruk ve la tayra illa tayruk Ya Rabbi senin hayrından başka hayır yoktur. Senin tayrından başka tayır yoktur. Yani Yara, Yani uğursuzluk diye bir şey yoktur senin bana yazdığından başka. Senin bana takdir ettiğin nasibimden burada tayrın tam anlamı baht. Diyoruz ya baht. Bahtı açık olmak, bahtı kara olmak. Senin bana takdir ettiğin bahtımdan başka bir şey yoktur. Sonra Var wala sizde? ilaha gayruk. Senden başka bir ilah da yok. Allahumma la hayra illa hayruk. Ve la tayra illa tayruk. Ve la ilaha hayruk. Der. Ve lehu min hadithi El Fadl ibn Abbas. Yine ahmadin, Fadl ibn Abbas radıyallahu anhuma den yaptığı rivayette denilmiş ki inneme knan kınanmış olan Yasaklanmış olan, haram olan, küçük şirk olan tıyara, haram olan, küçük şirk olan uğursuzluk itikadı ancak ve ancak Mâ ke ev raddeke Seni harekete geçiren, ilerlemeni sağlayan veya seni alıkoyan şeydir. Böyle olursa işte bu kınanmış olan uğursuzluk itikadı bu. Yani sen aslında böyle bir şey yapmayacaktın. Ancak bu uğurlu veya uğursuz saydığı şeye binaen harekete geçiyorsun. Veya seni oğal koyuyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bir kıza talip oldun. Sordun, soruşturdun, iyi, hoş, annen gitti gördü beğendi. Sen de tam sen de gördün, beğendin, baktın. Tam evlenecektin. Dedin ki adı neymiş? Dediler ki adı Asiye. Dedin ki ya bu isyankar olur. Boş ver kalsın ben evlenmeyeyim dedi. Şimdi bu ne? Seni ne yaptığı işinden? Alıkoydu. alıkoydu. İşinden alıkoydu işte kınanmış olan, mezun olantı yara bu. Kıza talip oldun, gördün beğendin, evleneceksin her şey yolunda. Adı nedir dedin? Ne olsun? Halime dediler. Ha, i̇nşallah yumuşak başlıdır, uysal olur dedin. Allah'a tevekkül ettin, devam ettin. Bu, da, bu ne? Buddha tefaa tefaul. Bu tefaul. Ne sallallahu wa ve sellem'in hoşuna giden Allah'a hüsnü asia Yani senin yolundan ovat veya yola çıkmana sebep uskovat işte He ovat uskovat Allahin. He Şurada eksik mi okuduk İbnü Mesud'un eserinde? Tam mı okuduk. Ve mâ minnâ illâ urâyakumâdık sanki. Evet. şirktir, tiyara şirktir. Sonra dedi ki ya, ancak onu Allah tevekkülle giderir. Ondan öncesinde şöyle deniyor. Ve mâ minnâ Yani bizden hiç kimse yok ki içinde böyle bir şey olmasın. İçinden böyle bir şey geçmesin. Hiç kimse yok ki aklına böyle bir şey gelmesin. Yani ora asıldık verecek duygu. Ancak bununla beraber Allah bunu neyle defeder? Ne ile giderir? Tevekkülle giderir. Ve meminna illa bu demek. Yani bizden hiç kimse yok ki içinde böyle hisler, böyle duygular olmasın. Aklına böyle bir şey gelmesin. Geliyor. Aklımıza geliyor. İçimize böyle bir şey veriyor. Hem gördüğümüz, yetiştiğimiz terbiye sebebiyle hem şeytanın güçlü, kuvvetli fısıldamaları sebebiyle İmanımızın, tevekkülümüzün zayıflığı azla sebebi. Nasıl giderilecek? Tevekkül ile. Bununla tıyaratata yur babı bitmiş oldu. Diyor ki Muhammed Aleyhisselam, "B bu tencil hakkında varit olan şeyler bab." Sıcak olduysa, sıkıldıysanız duralım. Ben 3 babı bitirelim dedim. Ama, bu yeter. riittävä. Jos haluatte, riittää. Iyo. Tämä on täällä. Tämä on täällä. Tämä on täällä. Tämä on täällä. Tämä on täällä. Tämä on täällä. Tämä on täällä.